Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sayıdeğer dinleyenler, riyaz Salih'in hadis kitabımızın 96. babı olan vedalaşma konumuz. konuyla ilgili ayet Bakara suresi 132 ve 133. Rabbimiz buyuruyor. İşte hem İbrahim hem de torunu Yakup bunu oğullarına şöyle vasiyet etmişlerdi. Oğullarım, Allah şu dupduru ve insanın duasıyla birebir örtüşen mükemmel inanç sistemini bahşetti. Öyleyse ancak ona yürekten boyun eğen bir Müslüman olarak can verin. Son nefesinize kadar Allah'a boyun eğin, hiçbir zaman ona teslimiyetten ayrılmayın. Şimdi ey Yahudiler! Hazreti Yakup'un ölüm döşeğindeyken size Yahudi olmanızı tavsiye ettiğini nasıl söyleyebilirsiniz? Yoksa siz Yakup'a ölüm gelip çattığında orada mıydınız? Hani Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Ben ölünce bu dini terk etmeyeceksiniz değil mi diye sorunca onlar Bizler senin ilahına ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edecek ve yalnızca ona boyun eğeceğiz demişlerdi. Konu ilgili hadisler Zaid bin Erkam radıyallahu anh diyor ki. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam ayağa kalkıp bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra bize bir takım öğütler verdi. Uyarılarda bulundu. Sonra şunları söyledi. Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki ben de ancak sizin gibi bir faniyim. Fani bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi Azrail bana da gelecek ve ben...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 Kur'an'ı anlamaya çalışırken de onun en güzel tefsiri ve pratik hayata yansıması olan sünneti kendinize temel ölçü edinin. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda gerekli tavsiyelerde bulunduktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Size bıraktığım ikinci emanet de ehl beytimdir. Onların sözünü dinleyin. Zalimlere karşı mücadelelerinde onları yalnız bırakmayın. Dikkat edin. Ehlibeyt'e saygı ve itaat konusunda size Allah hatırlatıyorum. Ehlibeyt'e saygı ve itaat konusunda size Allah hatırlatıyorum. Malik bin Huveyris radiyallahu anh anlatıyor. Biz aynı yaşlarda bir grup genç olarak İslam'ı öğrenmek üzere Peygamber Aleyhisselam'a gelmiş ve 23 gün boyunca yanında kalmıştık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam son derece merhametli, şefkat dolu bir kimseydi. Bizim yakınlarımızı özlediğimizi anlayınca geride ailemizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine durumu anlattık o zaman şöyle buyurdu. Artık ailenizin yanına dönün ve onların yanında kalarak kendilerini İslami konularda bilgilendirin. Onlara yapmakla yükümlü oldukları şeyleri emredin ve burada öğrendiğiniz gibi şu namazı şu vakitte şu namazı şu vakitte kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden bir ezan okusun. En yaşlıınız da size imamlık yapsın. Buhari bir rivayetin şunu ilave etmiştir ve benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de namaz öylece kılın. Ömer bin Hattab radiyallahu an şöyle diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve sevgili kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Ömer diyor ki Peygamber aleyhisselam bu sözüyle bana öyle büyük bir iltifatta bulundu ki bütün dünya benim olsaydı bu kadar sevinmezdim Evet saygıdeğer dinleyenler Rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma Yolculuğa çıkmak isteyen Arkadaşlarına Yaklaş yanıma Peygamber aleyhisselamın bizimle vedalaştığı gibi seninle vedalaşayım der ve şöyle dua derdi. Dinini, emanetini ve amellerimizin neticesini Allah'a havale ediyorum. Yani dinini dosdoğru bir şekilde yaşaman, Rabbimin bahşettiği servet, sıhhat, ömür, evlat gibi nimetleri onun istediği yönde kullanarak sana tevdi edilen emaneti güzelce ifa etmen, ve son nefesine kadar imandan ve hayırlı amellerden ayrılmayıp ahirette mutlu sona kavuşman hususunda seni Allah'a emanet ediyorum. Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sefere gönderdiği ordusuyla vedalaşırken şöyle derdi Dininizi, emanetinizi ve amellerinizin neticesini Allah'a havale ediyorum. Yine bir başka hadis Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber aleyhisselama gelerek Ey Allah'ın Resulü uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Benim için dua ederek yol azı hazırlar mısınız dedi. Peygamber Allah azıkların en hayırlısı olan ve İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak her türlü kötülükten sakınma anlamına gelen takvayı sana azık yapsın buyurdu. Adam biraz daha dua eder misiniz dedi peygamber Allah günahlarını bağışlasın buyurdu o yine biraz daha dua eder misin deyince her nerede olursan ol Allah sana hayır kapılarını açsın buyurdu 97. Bab İstihare ve istişare Danışma konu ile ilgili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 İstişareler sonucunda belli bir yönde karar verdiğin zaman da Allah'a güven ve bu kararını taviz vermeden uygula. Çünkü Allah üzerine düşeni eksiksiz yapan fakat sonucun elde edilmesi konusunda yalnızca ona güvenen, ona dayanan kimseleri yani tevekkül edenleri sever. Şura suresi ayet 38 Müminler Rablerinin iman çağrısına kulak veren namazı dosdoğru kılan, işlerini aralarında danışarak karara bağlayan ve kendilerine bahşettiğimiz nimetlerden bir kısmını Allah için yoksullara harcayan kimselerdir. Konu ile ilgili hadis Cabir bin Abdullah radiyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam bize tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretir gibi yapıp yapmamakta karar veremediğimiz her önemli iş için okumamız gereken istihale duasını öğreterek şöyle buyurdu. Sizden biriniz önemli bir iş yapmaya niyet eder de o işin hayır olup olmadığı konusunda tereddüte düşerse o konuda gerekli araştırmayı yapsın ve bilgi sahibi olan kişilere danışarak en doğru kararı vermeye çalışsın. İstişare ve araştırma neticesinde yine de bir karara varamazsa o zaman şöyle istihare yapsın. Farz namazlardan ayrı olarak iki rekat namaz kılsın. Daha sonra da şöyle dua etsin. Allah'ım sonsuz ilminle bana hayır yollarını göstermeni ve sınırsız kudretinle bana güç vermeni senden diliyor O büyük lütuf ve kereminden niyaz ediyorum. Senin her şeye gücün yeter, benim ise yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben ise bilmem, bilemem. Doğrusu sen her türlü gizlilikleri en mükemmel şekilde bilensin Allah'ım. Eğer benim bu yapmayı düşündüğüm işim senin ezeri ilmine göre, dinim, hayatım ve öte dünyadaki akibetim yahut şimdiki ve sonraki hayatım için hayırlıysa, o işi yapmayı bana nasip et, onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Şayet senin ezeli ilmine göre bu iş benim dinim, hayatım ve öte dünyadaki akıbetim yahut şimdiki ve sonraki hayatım için hayırsız ise onu benden beni de ondan uzaklaştır. Hayır ve bereket her neredeyse onu bana nasip eyle sonra da gönlümü bu sonuca razı kıl. Evet, saygıdeğer dinleyenler. 98. bab gidip gelirken ayrı yolları kullanmak. Konuyla ilgili Cabir bin Abdullah radiyallahu anh diyor ki: Peygamber Aleyhissalatu vesselam bayram namazlarını Medine'nin dışında geniş bir alanda kılırdı. Ayrıca bayram günlerinde namaza giderken ve dönerken farklı yolları kullanırdı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'den çıkarken şecere yolundan çıkar, muarres yolundan dönerdi. Mekke'ye seniyetül uluyadan girer, Mekke'den seniyetü sufladan çıkardı. 99. Bab Güzel ve olumlu işlerde sağdan diğerlerine soldan başlamak. Hakka suresi ayet 19 kitabı sağından verilen dürüst ve erdemli kişi yaşasın diye sevinçle haykıracak. Gelin bakın arkadaşlar şu kitabı okuyun diyecek. Vakya suresi 8 ve 9. ayetler Sağda olan iyi insanlar var ya ne mutlu o iyi insanlara Solda yer alan kötü insanlara gelince Vay haline o kötü insanların Konu ile ilgili Hazreti Ayşe radiyallahu anh Şöyle dediği rivayet edilmiştir Peygamber aleyhissalatü vesselam Her hayırlı işine sağdan başlamayı severdi Temizlenirken, taranırken, ayakkabısını giyerken Hep sağından başlardı Yine Ayşe radiyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhisselam vesselam sağ elini Temizlik ve yemekte sol elini de tuvalet ve benzeri pislik bulaşabilecek yerlerde kullanırdı. Ümmü Atiye radiyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselamın kızı Zeynep radiyallahu anh vefat etmişti. Peygamber aleyhisselam kızını yıkayan Ümmü Atiye'ye ve ona yardım eden diğer kadınlara şöyle dedi. Onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest uzuvlarından başlayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabısını giyerken sağından çıkarırken de solundan başlasın. Böylece sağ ayak ilk önce giyilen ve en son çıkarılan ayak olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı ve Hazreti Ömer'in kızı Hafsa radıyallahu anhuma diyor ki Peygamber aleyhissalam yerken, içerken, giyinirken, taranırken kısacası nezahat ve temizlik ifade eden her işi yaparken sağ elini bunun dışındaki işlerde mümkün olduğu ölçüde sol elini kullanırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Elbise giyerken ve abdest alırken sağınızdan başlayın. Ceket, gömlek, yelek gibi şeyleri giyerken önce sağ koldan pantolon, şalvar, pijama gibi şeyleri giyerken de Önce sağ ayaktan başlayarak giyin. Abdest alırken de el ve ayaklarınızı yıkamaya sağdan başlayın. Böylece hem sağlık ve temizlik kurallarına uymuş olursunuz, hem de hayatı bütün cepheleriyle kuşatan cihan şumul bir dinin mensubu olarak yaptığınız her işi belli bir amaç doğrultusunda ve ilahi prensipler çerçevesinde yapma bilinci kazanırsınız. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselam hac esnasında Müzdeli feden minaya gelince hemen şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra minadaki konaklama yerine gidip kurbanını kesti. Daha sonra saçlarını kesmek için gelen berbere önce başının sağ tarafını sonra sol tarafını göstererek buralardan kes buyurdu. Kesilen saçlarını da onlar alıp hatıra olarak saklamak isteyen insanlara dağıttı. Diğer bir rivayet şöyledir. Peygamber aleyhisselam şeytan taşladıktan ve kurbanını kestikten sonra tıraş olmak istedi. Önce başının sağ yanını berbere döndü. O da sağ tarafı tıraş etti. Peygamber aleyhisselam Ebu Talha'yı çağırarak kesilen saçları ona verdi. Sonra başının sol tarafını berbere dönerek tıraş et buyurdu. Berber de tıraş etti. Peygamber kesilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu insanlara dağıt buyurdum. Evet değer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve Rahmetullah.